Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, Gün herkese merhaba. Günaydın Ali Bey. Bugün biraz barış sürecinden, çözüm süreci de deniyor... Ya da süreç mi demeli bilmiyorum. Yani Kürt sorununun çözümüne giden e, adımlardan biraz bahsedelim. Suriye'de tehlikeli bazı gelişmeler var. E, ve bu dış politikadaki durumları bir de torba yasayla e, Türkiye Büyük, e, Büyük Millet Meclisi'nden ansızın geçebilen ilginç bir şeyle de Dışişleri Bakanlığı'na dışarıdan müdahale edilebilecek çok sayıda insanın alınabileceği gibi yeni torba yasalarında bulunmasıyla böyle bir, bir dizi haberimiz var evet ee, şimdi e, bu barış ve e, kürsün çözümle ilişkin e, adımların atıldığı dair işte görüşmeler o şöyle çıktı Ondan bu yana e, Türkiye sınırları içerisinde e, en sevindirici olaylardan biri gerçekten her gün e, ölüm haberleri gelen bölgede bunun azalmasıydı. Ancak bu süre içerisinde gelişmelere baktığımızda daha önce de bu konudaki değerlendirmelerde e, e, yüzde üst üste koyarak söylüyorum... Ee, bu barış yapma imkanı bu hükümetle e, ne kadar mümkün e, sorusunu gündeme getirmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'de yani gerçekten Türkiye e, bu süre içerisinde e, Öcalan'la bir görüşme trafiği var. Bu trafik e, Öcalan'la Türkiye'de istihbarat biyokrasi arasında bir görüşme oluyor. Ve bu e, PKK birimlerine ee, Öcalı'nın taleplerini ve söylediklerini ileten parlamentoda grubu bulan Türk senelik tarafından da e, iletişim servisi yapılıyor. Ve bu iletişimin e, kimler olacağına iktidar karar verebiliyor. Yani ortada e, bir görüşme, müzakere, yani bu tür sorunların halli için gereken bir e, yapı kurgu e, konusunda ciddi bir e, muğlaklık hakim. sonuçta e, mahkum olan bir e, askeri silahlı örgüt lideri ile e, isparat örgüt liderleri arasında e, yöneticiler arasında bir görüşme sürüyor. Bu hükümetin e, başının bilgisi dahildir cehlan ediyor. Yani bu konunun parlamento içerisindeki uzantısı olan insanlar bir muhatabiyet kesilmez ee, muhatabının sadece iletişim tarafıyla e, meşgul oldular. Dolayısıyla e, bundan bu sürecin başından itibaren bu e, Öcalan, Öcalan'a bağlı örgütler örgütler arasında kuran bir seçilmişler e, temsilcileri. Bir taraftan da bürokrasiyle e, muhatibiyet, bir taraf politik olarak yani karşı taraflar karşılıklı e, e, politik varlıklarıyla bir görüşme sürdürmüyorlardı. Dolayısıyla birkaç çekecek noturlardan bir tanesi Bir diğer husus, yani barış isteyen, çözüm isteyen bir hükümet tarifa var mı ortada? Örneğin Türkiye demokratik bir anayasa üzerinde bu süre içerisinde adım attı mı? Bu haliyle zaten, yani bu geçen 6 aylık süre içerisinde Türkiye'de gizli olayları denizlendirdiğimiz, halen devam etmekte olan bir kuşkucu, başkacı, bir rejimin oluşturulduğu, Başbakanın adeta bir polis şekil kimliğinde hareket ettiği, örneğin en son sözü, protestolar dünyanın her tarafından en meşru protesto ayrıntı olan Tencere Tavı Jurnalli'nin e, topluma, e, tarafları e, arasında e, değil savaşı bar değil barışı, savaşı e, azmettiren bir e, görünümünde bir başbakan ve bir cökürmek, Barış üretebilir mi? Bu haliyle bir çözüm üretebilir mi? Evet Bakın, öyle görünmüyor. Yani, yani... gezi performansına bakarak bu otoriter çok özür dilerim e, bu e, yapı etnik miymiş ama barış çözümünün bilinir mi? Şimdi bu tarafında bir anayasa yapma noktasında gittikçe ayak sürüyen e, bir taraftan işte geziyle Türkiye'nin bütün illerinde ilan edilmemiş bir polis yönetimi halinde e, devam eden bir yapı. Bir taraftan da e, sınırlarımızda e, Suriye 41'nin özellik adımına her türlü müdahalede bulunan ve bu konuda da aynı içerisinde kalan bir Türkiye Cumhuriyeti e, yönetimiyle karşılaşıyoruz. Şimdi bunların hepsinden e, nasıl bir barış, nasıl bir çözüm çıkar, bu görüşme tekniği biçimi e, içinden nasıl bir e, sonuç alınır. Bunların hepsi e, sorular olarak karşımızda bulunuyor şu anda. Evet. Yani bu sorunların birdenbire yükselmesi karşısında e, tamamen aslında kavrama e, açısından ciddi sorunları olduğu gözüken e, ve dolayısıyla da Gittikçe yönetemez hale gelen bir hükümet görüntüsü de var ve bu devam da ediyor anladığım kadarıyla. Ama bir yandan da böyle şirketlerle işbirliği halinde de özellikle e, çevre e, yani toprak ve ağaçlarla ilgili olarak bir inşaat üzerinden de büyük bir rant programının yürürlüğe koymaktan konmasından da devam edildiği gözüküyor. İkisi bir arada yürümekte. Valla hükümet beton döküyor, gaz sıkıyor. Evet. Ee, yani e, bu, bu da ayrı bir şey. Yani işte altyapı e, beton döküyor, kiriş yapıyor. Riyadik e, e, çıkarıyor. Tamam. Yani, bir büyüme, e, gelişme ve kalkınma performansı beton dökmekle olmuyor. Onun sonuna geldi hatta orada bir balonların çıkacağı muhakkak. Ee, başka şeyler lazım. Ülkenin demokratikleşmesi lazım. Teknoloji üretmesi lazım. Bunlara yapılması lazım. Beton dökerek bir ülke, kalkınma, gelişme sinirleri belli. Ama gaz, gaz sıkarak büyüyemiyor. Kaliteli bir ekonomi, kaliteli bir demokrasi ee, olmuyor. Dolayısıyla yani son dönem performansı e, beton dökme ee, harç karma, e, kalıp çıkartma ve de e, ders sıkma üzerine kurulu bir e, denklem üzerinde gidiyor. E, böyle bir yakıda e, yani bir taraftan da yani gezi olaylarıyla ülkede e, bir polis yönetimi haline getirme e, uğraşıları varken siz tarihsel yüzsüsü bir, bir sorunu, 35 yıllık bir savaşı çözme gayretlerinizde e, adımları yani ciddiye e, ne ölçüde ciddi alıyor e, bunun için anlarsınız dünya örneklerinde de bellidir. Şu anda gömlep trafik yani e, yapılanlar dün e, itibariyle yine bir BDT'ye gitti işte bir saatlik açıklamalar var Şimdi bu görüşmeler nasıl ne şekilde oluyor yarın ben Türkiye tarihçileri açısından da bu sorunun çözümü için bugün, son altı ay yaşattınız en azından. Hadi o soyu bıraktım bugüne kadar. Neler oldu, neler bitti? neler koştu, bilgi eksikliği siz perdesi içerisinde bir etmek sorun çözülür mü? Siz onun politik muhataplarını nasıl karşınıza alıyorsunuz, siz ne diyorsunuz? E, tüm bunlar gerçekten belirsizlik içerisinde. Bir diğer hususta, yani bu arada İngilizce olaylarında e, Kürt siyasi hareketinden de e, beklenen bir e, e, olgun da görmediğimizi söylemeliyiz. Örneğin Gezi meselesinde iki tane e, Kürt siyaset arasında Gezi'nin iki tane sırrı vardı. Biri sırrı Süreyya, biri sırrı Sakık. Gezi'de Erdoğan'la özdeşen e, Kürtler ağırlıklıyordu neredeyse. Bu konuya bu kadar e, sessiz kalan, demokrasiyle barış ve çözüm arasında ilişkiyi kuramayan bir Kürt siyaseti açısından da sorun karşımızda dikiliyor. Dolayısıyla yani e, gezinin sırrıları e, iki farklı sırrısı varsa burada da bir problem var demektir. Dolayısıyla e, yani güven e, usulunun oluşmadığı yerde kalıcı bir e, barışın ve çözümün ilerlemesi pek mümkün olmuyor. Yani bu haliyle siz Suriye'deki e, e, özellik arayışı içinde bulunan e, Kürtleri e, engellemek için hem karşıtaki ekayla uzantısı yakınları desteklediğimizin ilan edildiği bir ortamda Birleşmiş Milletlere kadar gidip aynı içerisinde kalan bir Türkiye ile karşı karşıyız. Evet, burada bu... eğer şöyle soruyu şöyle sorsak yani e, Suriyedeki durumu engellemeye çalışan Türkiye kendi Kürtleriyle barışı yapma olanı ne kadar yüksektir? E, Suriye Kürtlerinin e, toplandığı alan nedir? KCK'dır. Değil mi? Onun Şimdi Dolayısıyla sorular çeşitleniyor. E, bunların arasından gerçekten e, kay içeride de dışarıda da kaybeden bir hükümetle karşı karşıyayız. Dışarıda bütün otodolu politikasında elinin attığı her şey, İran'da ilişkiler, Şam'la ilişkiler, Fadat'la ilişkiler, Kahire'yle ilişkiler, Tel ilişkiler. Bugün Filistin meselesi bu hafta Amerika Birleşik Devleti'nin inisiyatı Filistin-İsrail yetkililerinin bir araya getirilmesi gibi, gibi bir adıma da defalar yapın adımlardan bir tanesi daha atılıyor. E Şam denkleminde Rusya ve Amerika Birleşik Devleti'nde Türkiye'nin esanesi okunmuyor. Dolayısıyla yani hem ...içeride hem dışarıda kaybeden bir hükümet... ...zaten sertleşmenin arka planında... ...yatan temel nedenler... ...kaybedilenlerdir... ...bir taraftan da beton dökme öyküleri... ...sıralanıyor karşımıza... Evet, demin yani işte, demin sözünü ettiğiniz... E, ...önemli bir noktada ...büyük bir opaklık... ...yani şeffaflığın tam aksi yönde... ...her şeyin e, kapalı kapılar... ...ardında neredeyse kimsenin... ...kamuoyunun bilgisi dışında yani ediyor olması gibi bir mesele vardı. Bunu uzun süreden beri de takip eden mesela Taraf Gazetesi'nde bir çarşamba günü... ...geçen çarşamba bir ayrıntılı manşet haber vardı. Yani Başbakanlık farklı soruşturma ve davalarda adı geçen MIT'çilerin... ...yani Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının yargılanması talebini reddediyor bu... ...faili meçhullerle... ...ilgili olan da var. İşte sizin sözünü... ...ettiğiniz mesela Suriye meselesinde... ...Suriye'nin muhalif liderlerinden... ...Hüseyin Harmuş'un... esat güçlerine hem de... ...yüz bin dolar gibi bir para... ...karşılığı teslim edilmesi davasında... 16 mitçi için... ...Başbakanlık yazısında izin verilmedi... ...deniyor. Aynı konuda haklarında dava açılmayan... 3 mitçi içinse... ...izin verildi yazısı yazılmış... İşte mesela uyuşturucu kaçakçılığı davasında bir MIT mensubu için gene yargıya izin verilmemiş. Başbakanlığın açıklaması. İşte Bitlis, Gür Güro'makta 5 polisle 6 sivilin PKK bombası ile yaşamlarını yitir, ölmelerine neden olay, olan neden olan olayda kullanılan bomba örgüte MIT tarafından verilmesi gibi bir skandalde iki mitçinin yargılanmasına gene izin verilmemiş. İşte taraf gazetesi yazarları Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Amberin Zaman, Markar Esayan ve Mehmet Baransuyla Mehmet Altan'ın o zaman Star gazetesinden Mehmet Altan'ın yasa dışı dinlenmesi davasında da Başbakan Mitçiler için izin vermiyor. Böylece skandal nitelikteki olayların üstü örtülmüş oluyor. Yani 70'in üzerinde olduğu belirtiliyor. E, mit mensubunun yargılanması için e, yargı başbakanlığa yazı yazmış ama cevaplardan 60'tan fazlasında izin verilmedi dendiği görülüyor. Böyle de bir durum var yani. Biliyorsunuz bu, bu, bu e, MİT Müsteşarı'nın hakkında e, dava açılması ve <gülüyor> onun tutuklanmasına ilişkin bir hamle olmuştuk. Sonra, evet. önce. sonra çıkan yasayla bu başbakanlığın e, iznine bağlı olma meselesi genişletilmişti. Bu onun sonucu karşımıza çıkıyor. Evet. 7, yani, 7 Şubat'ta ama bu yani belki de normaldi bu şekilde başbakanlığın iznine bağlanması ama bu şekilde izin verilmeyince de o zaman da bir kullanılma e, e, süresi var. Yani, evet. E, çok acayip bir durum. Yetişe yakın yani. bir şeyse gerçekten yani bu şunu gösteriyor. İktidar e, polis ve istihbarat gücünü e, istediği gibi kullanabiliyor. Evet, Ergenekon konusunda izin çıkartmış mesela. İlhan Cihaner'le 3. Ordu Eski Komutanı Saldıray de aralarında bulunduğu 11 sanığın terör örgütü suçundan yargılandığı Erzincan Ergenekon davasında 3 milççi için izin verilmiş. Evet. yani e, bu, bu aldığı yetkinin yani, tutuklarımızını gösteriyor 70'e yakın bir şey gerçekten çok e, düşündürücü ve e, dikkat çekici bir haber ve kaygı ee, verici de tabi efendim ve kaygı verici kaygı aynı zamanda son evet. yani, bir... derece kaygı verici e, yani bu çerçevede zaten işte e, Ulaştırma Bakanlığının arasında bütün dinleme meselesi de başlı başına ayrıca bir e, o protokol geçtiğimiz e, günlerde, haftalarda ortaya çıkarılmıştı. E, yani sonuçta e, bu haliyle gittikçe ülkede e, otoriter e, ve tek tek bir toplum e, tornadan çıkartmaya e, e, amaçlayan görüntüler veren bir siyasi iktidar... E, Eli kana bulanmış bir noktada gezi şey ülkenin her tarafında yaşananlar ve e, sürekli bir e, paranoyayla yaşayan, e, yani sürekli işte bize tuzak kurdular e, ve bu tuzağını da ortaya çıkaramayan bu kadar istihbarat, polis gücü e, ne, e, sadece e, beton dökenleri korumada emek olduğu gibi ya da hakları, e, özgürlüklerini, taleplerini bildiren insanlarla üzerine yönlendirerek e, polis gücünü kullanan bir e, Kendisinin tuzak kuranları, iç ve dış tuzak kuranları hiç bir somut bir yani, sürekli bunu tekrar ettikleri için söylüyorum. E, bu kuşkuyla da e, yaşayan ve sürekli de kaydeden içeride ve e, özellikle dışarıda e, esamisi okunmayan işte bundan 6 ay önce Ortadoğu'nun yön veren ideolojik politik Önderi kolumuzdaki Erdoğan'dan bugün e, sürekli aynı şeyleri tekrardan bir Erdoğan'a geç. E, evet bu şey, şeyde de çok, da... e, Bir de Pardon sözünü kestim. E, bir de şey çok önemli görünüyor yani e, insan hakları izleme örgütü Human Rights Watch. Bu İstanbul'daki Gezi Parkı protestoları sırasında biber gazı kapsüllerini doğrudan yakın mesafeden gösterilerin üstüne silah olarak tehlikeli mermilere dönüştürüldüğünü açıkladı ve kapsamlı bir e, kamu soruşturması yapılması gerektiğini söyledi. Yani bu uluslararası e, normların filan hepsini çiğneyen bir durum e, ve e, yani hayati tehlike. bir yönetmelik çıkardılar sonrasında bu ateş açısı ne değişti çünkü inler direkt fak gibi çıktı kadar insan öldü zaten e, karşıtlardan dolayı evet, yani ve çok net olarak bir açı açı varmış evet, ne evet, netlik değişikliği yaptılar e, ama e, gene de do, evlerin içine kadar da e, atıldığını evet. E, biliyoruz evet bu... hatta şey olmuştu Diyarbakır'dan bir haber var gene polis bu sefer Diyarbakır'da e, daha doğrusu geçtiğimiz ee, bir tarihte Diyarbakır'da gaz bombasını evin içerisinde atıyor ve evin içerisinde de yangın çıkıyor. Diğer, e, sonra evi yananda, sönmez ata günde Diyarbakır valiliği hakkında dava açıyor. İçişleri Bakanlığı da bir savunma yapıyor. Savunma da zaten akıllara zarar şu şekilde konuşmuş. Olaylar varken balkona çıkması ve camı kapatmaması olağan değil. Yani orada bulunmanız, evinizde bulunmanız olağan... O... ...şekliyle evet. karşılanmıyor. Açıyla da o kadar... ...ve olan durumu galiba. da anlatmış. Her sıradan vatandaşın bu durumda... ...yapacağı şey neymiş? İçeri girip olaylar bitinceye kadar... ...cam ve kapıları kapamak olacaktır... Evet. ...şeklinde savunma yapmış. Şimdi bütün bunlar çok... ...yani şeyin çok da güzel... ...bir şey hazırlamış. İnsan Hakları... ...izleme örgütü, polisin... ...doğrudan ateş ettiğini gösteren... ...yani hiç öyle havaya doğru... ...45 derecelik bir ateş... Açıyla değil doğrudan doğruya yakın mesafede insanların üzerine e, attığını gösteren çok sayıda da yaralanmayı ve mesela kafalarından gözünü kaybeden bir çocukla yapılan bir konuşma var mesela. Çok o, acayip bütün göz kemiklerinin nasıl kırıldığını e, çene kemiğinin elmacık kemiğinin nasıl kırıldığını büyük bir serinkanlıkla anlatan çocukların da içinde bulunduğu. Ee, çok esaslı bir video hazırlamış. 10 kişi en az gaz kapsülü mağduru mesela. Ee, ve bütün bunlara karşı da polislerin korunması, polisin sorumlu tutulmadığı yaralanmalardan polisin sorumlu tutulmadığını söylüyor İnsan Hakları İzleme Örgütü. Ve bir şey de yapılmıyor. Amirlerinin de özellikle onların emre uymaması lazım ama amirlerinin de cezalandırılması ve yönergelerle açıkça bunların biber gazı atmasının yasaklandığını açıkça vurgulamalıdır diyor. Halbuki böyle değil durum. Önümüzdeki dönemde herhalde uluslararası e, mahkemelere bu tür davalar gidecektir. Evet. Tahminime göre. Yani gazdan dolayı Türkiye cumhuriyet Hükümeti tazminat ödemeye e, mahkum olacaktır zaten. En fazla giden iki ülkeden biriyiz galiba değil mi? Evet. Azli ve Hakları Mahkemesi'ne. Bu anlamda davaların e, açılacağı kesin e, bu anlamda şeylerle karşılaşacağız. Yani sonuçta e, karşımızda böyle bir hükümet var. Evet yani demin e, pardon. Barış bir, yapma alatılığından söz ediyoruz. Söz ediyoruz. Evet, bir kez daha yani demin Can'ın söylediğine ufak bir ilavede bulunayım. Genelge olumludur diyor. Yani nihayet genelge çıktı. 26 Haziran'da yayınlanan işte biber kullanımını ele alan prosedürlerin yer aldığı genelgenin bir kopyasını incelediğini de duyurmuş ve olumlu diyor tabii yani. İşte kapalı alanları, okulları, hastane bakım evleri ve gösterilere katılmayan kişileri hedef almaktan kaçınılması gerektiğini de ifade ediyor genelge. Önce uyarıda bulunulması, biber gazından önce tazikli su kullanılması vesaire. Fakat temel genelge bir eksikliği ne ölçüde uyuldu ama 26 Haziran'dan sonra. Hem uyulmadı. Hem de çok önemli bir kendisinin genelgenin temel bir eksiği var diyor. Doğrudan e, ...silah gibi kullanılmasını yasaklamıyor diyor. Yani açıkça söylenmesi lazım diyor. Biber gazı kapsülleri göstericilere doğrudan atılmamalı. Yaralanmalarına yol açan silah gibi kullanılmamalı. Bu yasaktır demesi lazımdı diyor. Dolayısıyla zaten oldukça kötü bir karneye sahip Türkiye. Bu konuda karnesinin çok kötü olduğunu da hatırlatmış sizin de dediğiniz gibi. Onun için e, bu... Mesele o kadar öyle giderilecek gibi değil. Üstelik de Muammer Güler'de yeni bir açıklamasında 20 tarihli T24'ten alıyoruz İçişleri Bakanı'nın. Biz zaten özgürleştiren bir iktidarız. Önemli reformlar yapıyoruz. Başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak bir hak kullanımı olamaz demiş. Yani çok devam ediyor anlaşılan İçişleri Bakanlığı da. Muammer Güler'in açıklaması da Diyarbakır'la ilgili de e, genel durum iyi değil yani. Yani Hranti cinayetinden Roboski'ye kadar uzanan birliğin aydınlatılırmış e, durumun bizzat sorumlusu olan e, bir hükümet ve İçişleri Bakanları Başbakanlığı karşı karşıyayız. Şimdi yani sorumlular de, yar, yargılanmalı diye yazan Ahmet Altay 11 Ahmet Altan 11 ay evet. hapis cezası alıp Ulu Derin'in tek mahkumu olunca pek inandırıcılığı evet. kalmıyor tabii hükümetin. Kalmıyor zaten. Evet. Dolayısıyla yani bu e, beton döken ve e, kaynakları olabildiğince e, kamu kaynaklarını kaynaklerini dediği gibi sahafetme noktasında ilerleyen hükümet aynı zamanda medya üzerindeki baskıları e, olağanüstü e, bir dizayn içerisinde devam ediyor. Tüm bunlar yani ilkenin siz e, genelinde baskıcı bir rejim kuracaksınız ama bu arada bir etnik sorunu demokratik yöntemle çözmeye çalışacaksınız. Demokratik araçlar kullanacaksınız ve evet, barış getireceksiniz. Bir tarafta bir parka giriş yapılamıyorsa ülkenin en önemli, en önemli ilimin en önemli meydanına giriş yapılamıyor. Siz bu arada bir etnik sorunu çözmek için samimi olduğunuzu belirtecektiniz. Bunlar hep gerçekten ben barış konusunda bu sürecin bu şekilde dizayn edilmesi yani barışa kimsenin itirazı olmayacağını zannet Bilmiyorum. Pek belli şeyler dışında. Ama e, kalıcı bir barışın tesis edilebilmesi, e, çözüme ulaşılabilmesi istiyorsak hem e, AK Parti hükümetinin hem de yani şeyi de söylemek istiyorum e, e, bir tek karın insanların barış ve demokrasi arasındaki ilişkiyi göz ardı ederek e, yaklaşması... E, Meseleyi hiç çözmüyor. Bir taraftan da gerçekten siz Suriye Kürtlerinin e, orada bir e, özellik geçici, kalıcı nasıl sıralanı bilemiyorum ama burada bir özellik sürecini engellemek için inizlen geleni yapıyorsunuz. hatta bu konuda salsefil oluyorsunuz yani BM'ye bile şikayet noktasına gelip e, burada da e, işler öncesi bir inisiyatif kaybıyla karşı karşıya olduğunuzda patlıyorsunuz. E, bu taraftan e, Türkiye'nin e, ki en yoğun kök nüfusunun yaşadığı sorunun en acı hissedildiği yerde e, barış arayışlarımızda e, Türk durumumuz bu. Dolayısıyla yan gelmiyor. Zaten e, şu son gelişmelerde e, karşılıklı adım at noktalarında sen adımını azalttın. Yok biraz daha adım at falan. Yani bu konuda Samimi bir şeyse bunun e, parlamento e, tarafının güçlü e, olması gerekiyor. E, gerçekten e, bu haliyle yani bunlar nasıl görüşmeler, e, ne konuşuluyor, içerik ne, resmi bir Yani tarafların kabullerin yarın bürokratlar görüşüyor burada. Tutak tutuluyor mu örneğin ben tarihçiler açısından da bak, yani ne konuşuldu, ne istendi, neye ne kadar gidildi. Dolayısıyla bütün bunlar e, bir, e, bir, bir e, sus terbesi arkasında zedan etti. Şu geçen, tek kazancı gerçekten e, böyle eski ölümlerde karşı karşıya kalmadı. Dolayısıyla e, bence yani gerçekten buradan bir sonuç elde edilmek istemiyorsa, meseleyi bölgesel batmak gerekiyor. E, ve e, Enginist, yani demokratik bir anayasa perspektifi üzerinden bakmak gerekiyor. Ve e, Türkiye'nin e, tüm ...hatlarıyla demokratikleşmesinden geçiyor ee, ve bu bağlamda e, yani gereken bir durum e, Kürt hareketi açısından da bunu söylüyorum ee, açıkçası bir silinme ve değişime gerekli yani sadece Öcalan haplıyla e, bu bölgede e, Öcalan'ın yanlış e, yanlış sözlerle bu iş çözülmez katkısı olur ama tümüyle de çözülmesine değerli katkısı olabilir Öcalan'ın. Ama Kürt siyaseti de özgürleşmedi. Bu tarafta gerçekten bu performansta barış arayış içerisinde bir hükümet görüntüsü vermiyor. Evet vermiyor. Ve... Ama üstelik de tabii bu bir de bütün yalnız yürütme değil, hükümet değil. Tabii meclisin durumu da yani ...Torba Demokrasi diye bir yazı yazmış mesela Murat Sevinç... ...dün Radikal 2 ekinde... ...birden çok konuyu yangından mal kaçırırcasına bir pakete sokuşturup... ...meclisteki el kaldırma düzeneklerine oynatmak... ...hukuk devletinin hangi niteliğiyle açıklanabilir? Diyor ki çok, çok çok temel konulardaki... ...en temel konulardaki kararların ve kanunların... ...bir şekilde birbiriyle bağlantısız olarak... ...torba yasayla... An ...geçiriliyor... ...bu da çok bir demokrasi için... ...fevkalade önemli... ...yani şöyle de bitirmiş yazısını... ...torba yasa meclisin... ...varlığı çok tartışılır prestijini... ...iyice azaltan... ...ikincisi hukuk devleti... ...ve demokratik devlet ilkelerine... ...ve üçüncüsü de haliyle... ...anayasaya aykırı bir yöntemdir... Anayasa Mahkemesi'nden de fazla umutlanmak için bir sebep yok diye bitirmiş. Ama Türkiye'de görülen önemli bir e, muhalefette, sokaklarda, parklarda, yollarda hatta bisikletlerin üzerinde de kendini göstermeye devam ediyor. O da, o da enteresan yani. Şimdi e, geçmişte hükümetler e, özellikle koalisyon dönemlerinde yasa çıkartma... E, zorluklarını ve süreçlerini e, aşmak için e, kanıtlı kararnameli hükmü yoktillerdi. Evet. Ve muhalifte kanıtlı kararnameyi her zaman kendisine bildirir işte şikayet eder ve işte bu kararnameler iptal edilir ya da devam et, kabul edilir ki işte o hükümet yürütme açısından elini e, güçlendirmiş kolaylaştırmış onu ve biz bunu çok eleştirdik. Bu hükümet parlamentoda bu kadar üstü bir çoğunluğu olmasına karşı yasaları tek tek gündeme e, getirmiyor. E, bir yasa yapma tekniği, yasama kalitesinin içe sayılıyor. Yani bunlar zaten gözlerimin şeyinde değil. Torba yasalarla yükü Torba yasa demek zaten e, yani vatandaş kendi hakkında bir kanun hazırlığının da e, e, informasyon olarak e, bilgi sahibi olmadan her şeyin bir işle doldurulduğu, e, Son derece kalitesiz bir yasama sürecidir. Yani e, bütün yaptığınız değişiklikleri bir torbanın içerisine atarak zaten bir beton döküyor, torba yapıyor, gaz sıkıyor. E, böyle bir e, üçlemesi var bu hükümetin. E, bunlar gerçekten e, yasama kalitesi açısından ülke, e, parlamentonun e, varlığını e, nedeni nedir? Budur. Ve bunların e, açık bir şekilde net bir şekilde ortaya konması gerekiyor tartışılmasını gerekiyor sorba yasalarda ki bir anda bunların hepsini bir araya koyarak ve yani anlaşılması zaten güç metinlerdir yatama metinleri ee, bunu daha da anlaşılması halde geçiyorsunuz arayışı dışişleri bakanlığı e, kadrosunu anlayabilecek insanların niteliklerini bir anda değiştiriyorsunuz ve gerçekten e, hukusuz yani Türkiye'de e, yasama organı tarafından gündeme getirilen hükümet tarafından gündeme yasama organı tarafından yasa haline getirilecek hususların e, tartışılmadan incelenmeden e, ikna edilmeden e, ben yaptım olduğu mantığıyla bir yasa çıkartma teklinden başka hiçbir şey değildir e, bu Dışişleri Bakanlığı e, hususunda da başta başıma Ayrıca son derece önemli bir husustur. Evet, bunu ee, ayrıca da biraz daha etraflıca konuşma fırsatımız da herhalde derdi. olacaktır. Yani çok şeyle süreyi de açtık ama bir cümleyle özetlememe izin verirseniz yani hem başta yürütme olmak üzere hükümet olmak üzere üç erkinde yani yasamanın da ve yargı organının da bir hayli aksamakta olduğu ve toplu bir demokrasiye karşı üstelik de dördüncü kuvvet olarak, dördüncü erk olarak da yasamanın da şey medyanın da giderek tamamen büyük şirketlerin eliyle de hükümete yakın hale getirilmesi çabalarıyla ortalıkta bir demokrasinin bastırılması şey var. Ama buna karşılıkta işte dediğimiz gibi her tarafta da ciddi bir şey var. Yani biraz sonra sizin programın ardından da onlara biraz değinmeye çalışacağız. Yani Yassada ve Sivriada'nın imarı açılmasından 3. Köprü'ye İstanbul Gezi Parkı'na destek yapan, yürüyüş yapan gençlere ve işte... Beyoğlu'ndaki sandalye yasağını protesto etmek için yürüyüş düzenleyenlere karşı ya da Taksim Gezi Parkı'nda evlenmek isteyen, evlenen çiftin parkın kapatılmasına direnmesi vesaire gibi çok ciddi bir canlı bir halk muhalefetinin... Yeryüzü sofrası gibi. Yeryüzü sofrası gibi şeyler de gözüküyor. Bunu daha çok konuşacağız herhalde. İyi ki yani çok sayıda kitap da çıkarıl çıkacağından eminim yazılar da çıkıyor hatta ilki de çıkmak üzereymiş Nurten Özkoray'la Erol Özkoray'ın Bireysellik ve Demokrasi Gezi Fenomeni Temmuz 2013 ilk baskı olarak çıkmış 1 Ağustos'tan itibaren satışa sunuluyormuş ilginç yani çok sayıda dergilerde de gördük Gezi Parkı yani Türkiye'de yükselen büyük e, muhalefet hareketinin e, pek çok iz izdüşümünü konuşuyor olacağız herhalde. Bu arada evli çiftlere e, tebriklerimizi ve mutluluk tebriklerimizi de iletmiş olalım. Evet biz de öyle aynen e, saat 10'dan sonra da onlarla ilgili o dün e, üzerinde de konuştuğumuz Asumar röportajını etraflıca paylaşacağız e, dinleyicilerimizle. Peki çok teşekkürler Ali Bey. Hoşçakalın. İyi kalın. yayınlar. Hoşçakalın.